Patronlar birkaç kısımdır. Birisi kendi kılmaz, kılana ses çıkarmaz. Bunların nihayeti iyi olur, akıbeti. Hem kılmıyor ama kılana bir şey demiyor, kılana seviyor. Maniye olunuyor. Bir de melum vardır, kedi inanmaz, inana da maniye olur. Bu şey bu. Hüle ki hümül bu kadar defalarca bu. Bu makine.